أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربهم يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم Baraklana fihi hamle ve la illa Teala ve Tevketes Hazretlerine çok şükredelim. Bizleri bu cemaatlerle müşerref kıldı. Elhamdülillah. Bazı cemaatlarımız Diyorlar ki eskisi gibi Hoca Efendi uzun konuşsa bir saat, iki saat, üç saat konuştuğumuz oldu. Tabi onlar da haklıdırlar. Uzaklardan gelenler, heves edenler de oluyor ve lakin burada toplanmak, bir araya gelmek öyle bir nimet ve devlettir ki Hiçbir şey konuşmasak yine maksat hasıl olmuş oluyor. Ama bir ayet bir hadis duymakla da çok kazanmış oluyoruz elhamdülillah. Bakın şu hadis-i şerifi size limaat edeyim. Ebu Davud Tirmizi ve Ahmed Ahmet Hanbel bunu tahrir etmiş. Bu hadis-i şerifi Çok sahih geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i bu şerifinde buyuruyor. İnne min ibadillah la'nasan laysu bi'anbiya'a ve la suhada' yaghbituhumun nabiyyun ve'ş-şuhada' limakanihim min Allah. Allah'ın kulları içerisinde elbette öyle insanlar var ki Peygamber de değiller, şehit de değiller. Mesela biz peygamber miyiz? Haşa. Şehit miyiz? O da belli değil. Şehit olabiliriz inşallah. mesela Allah şahadete Samimiyetle şehitlik isteyen Allah yatağında da ölse şehitler mertebesine çıkarır inşallah ama tabi bunun çok müjdeleri var faziletleri var işte Seyyid-i okuyana bu müjde var işte tebarek her gece okuyana var birçok müjdeler var şehitlik hakkında inşallah biri bize de nasip olur ama Allah'ın öyle kulları var ki peygamber değiller şehit değiller yarın kıyamet gününde Peygamberler bile onlara kıskanacak Kıpta edecek ve imrenecek Ve şehitler de Onlara kıpta edecek Kimmiş bunlar acaba Neden sebep peygamberlerle şehitler onlara gıpta edecek Allah'a olan yakınlıklarından Kârın ahirette, mahşer meydanında onlar Mevla'ya öyle yakın olacaklar ki kören geçen bunlar acaba hangi peygamberler ya? Halbuki peygamber değil adamlar. Bunun üzerine sahabe-i kiram rızvanullahi teala alehim ecmu'i haziratı sordular ki Ya Resulallah Sıfhum lena bize bu adamları bir tanıt bakalım ki bunlar kimdir? Biz olabilir miyiz? Olabiliriz inşallah. Biz olabiliriz. Çünkü peygamber olmak şartı yok. Şehit olmak şartı yok. Kim onlar? Buyurdu ki sallallahu teala aleyhi ve sellem El-mutehabbune bi revhillahi azze ve cel Onlar Min gayri erhamin <Sessizlik> aralarında akrabalık ilişkileri olmaksızın ve mal alışverişi bulunmaksızın sırf Allah rızası için Kur'an yolunda birbirini sevenler ve bir araya gelenlerdir şimdi siz birbirinizin akrabası mısınız? çoğunuz değilsiniz biriniz doğudan biriniz batıdan gelmiş benim akreba mısınız değilsiniz peki aramızda bir mal alışverişi var mıdır doktor peki biz buraya niçin bir araya geldik Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rızası için ve Kur'an dinlemek için ayet dinlemek için Kur'an hakkı için birbirini sevenler onları Kur'an bir araya getiriyor zikir birleştiriyor onun için ne dedim size çok uzun sohbet olmasa da şu mübarek saatte şu mübarek mekanda Allah için bir araya geldik bir ayet okusak bu makam verilecek inşallah Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem yemin etti Vallahi inne wujuhum lanur bennhum ala manabir min nurin la yakhafun idha khafa an-nas wa la yahzanun idha nas Vallahi onların yüzleri mahşer meydanında nur olacak bütün mahşeri aydınlatacaktır ve onlar nurdan minberlerin üstünde kurulacak Nimber işte böyle makam kürsü kutbe gibi böyle nurdan buralı buralı yanıyor yanına yanaşın gözleri kamaştırıyor o nurdan kürsülerin üstüne onlar oturacak herkes korktuğu zaman onlar korkmayacak insanlar feryat fiğan bastığı zaman cehennemdekiler onlar üzülmeyecek işte siz o kimselerden olmak için buraya geldiniz. Buraya gelenin bu makam, bu sohbetlere iştirak eden Allah için gelenlerin Ecri hazımdır derecesi büyüktür, bu fitne zamanında bulunacak bir makam değil. Kaç kişiye nasip olur yani? Büyük feryatlar kopacak. Cehenneme atıldığı zaman insanlar feryadı basacak. Nasıl dayanacak insan? O ateşe. Ama bu Allah'ın dostlarına korku ve üzüntü olmayacağı. İşte bu atikerimelerde kerimelerde de Mevla Teala buna işaret buyuruyor. İstaidübillah İnnellezine sebeqat lehum minnel husnâ ula'ike anha سيسها وهم في <تصفيق> مشت karar aldığım dostlarım cehennemden uzak edileceklerdir. Onlar cehennemin sesini bile işitmeyeceklerdir. Canlarının çektiği nimetler içinde ebedi zevkleneceklerdir. En büyük feryat onları mahzun etmeyecek. İşte en büyük feryat ne zaman kopacak? Hadis-i Şerif'te buyuruluyor. İki vakitte. Birincisi Adam cehenneme ilk atıldığı zaman büyük bir feryat koparacak. Onun feryadını duysa, şu anda insanlar hep ölürler. Böyle iç acı, acıcı, efendim acık, acıklı bir figan edecek. İkinci feryat ne zaman kopacak? Cennetle cehennemin arasında ölüm gelecek, alaca bir koç şeklinde kesilecek cennet tarafına ahlel ey cennetlikler siz orada ebedisiniz artık ölüm yok size denince bayram edecekler cehennem tarafına ey cehennemdekiler siz de orada ebedi yandınız daha ölemeyeceksiniz hiç çıkamayacaksınız denince cehennemde büyük feryat kopacak çünkü onlar hani ölürüz de kurtuluruz düşünüyorlar ne zaman ki ölüm yok denecek büyük feryat kopacak işte o feryadı cennetteki Allah dostları duymayacaklar. Çünkü bir insan kendi feryat etmese de başkasının feryadını duymak o da insanı huzursuz ediyor. Mesela hapishanede diyelim adam üst katta rahat yatıyor fakat alt kattakini yana verdikleri zaman da efendim köşeden köşeye vurdukları zaman da adam diyor ki ben yatağım rahat mesela yatacağım ama alttakilere yapılan eziyet ve işkenceden onlar bağırdıkça diyor ben sabaha kadar uyamıyorum diyor. Değil mi? Onun için insanlar üzüldüğü vakit o dostlar üzülmeyecekler. Neyle kazandılar bu makamı? Kur'an için bir araya geldi. O Kur'an onları birleştirdi. Şimdi bu kadar insanlar madde menfaat için efendim değişik kayelerle reklamlarla şunlarla bunların bir araya geliyorlar seminerler bilmem sempozimler bilmem neler işte efendim mitingler yürüyüşler herkes bir şey için toplanır sırf Kur'an için bir araya gelenleri göster bana sırf Allah için bir araya gelenleri göster bana o müjde onlarındır ben sizi görüyorum bu zamanda elhamdülillah sizin başka bir derdiniz olduğunu da tahmin etmiyorum yani. Çünkü sırf Kur'an için buraya gelir adam. Başka neye gelsin buraya? Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayet-i kerim okudu. Estağidu Ela in evliya Ve onlar mahzunda olmayacak. Peki kimdir Allah'ın dostları biz de onlardan olalım? Doğru dürüst inananlar haramlardan sakınanlar. Evvela iman ehl-i sünnet ve cemaat itikadına göre ondan sonra haramlardan, yasaklardan, günahlardan takva üzere bulunmak. Allah Teala Hazretleri cümlemize o takvayı nasip eylesin. Her yerde Allah'tan korkanlardan eylesin. Allah Nerede olursan ol Allah'tan kork. Gece karanlığında, yorgan altında, ıssız, sessiz yer. Kimsenin görmediği, bilmediği yer. Ancak Allah görüyor Celle Celal. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Ve etbii's seyyiyetten hasenetü Ve halikin nasi bihulübin <gülüyor> hasen. Evet, oldu gibi günaha düştün. Hemen Allah'ı hatırla. Estağfirullah de. Böyle buğu Allah'a nasıl isyan ettim de? Seher vakti kalk ile pişman ol Allah'a dön O kötülüğün peşine bir iyilik yap. Bir kelime-i tevhid oku. Efendim, kireket namaz kıl, abdest al, tevbe namazı kıl. Böylece o kötülüğü sildir. Defterinde bulundurma. Ahirete o pislikten çıkma. Dünyada temizlenmek yolu kolay. Onlara dünya hayatında da müjde var Ahirette de müjde var Ölürken de müjde var Kalkarken de müjde var Kabirden Dünya hayatındaki müjdesi nedir? İyi rüya Artık vahiy kesildi Bundan sonra kimseye vahiy gelmez Peki Allah'tan bize bir müjde gelecek O müjdeyi nasıl alabiliriz? Ancak salih rüya ile Yani iyi rüya görülürse bu iyi rüyalar nedir müjdecidir Allah'ın dostlarına gösterilen efendim rüyalar bugün için en büyük müjdemizdir elhamdülillah hanım kardeşlerimizden birisi yakında gördü efendi çok takdir ve tebrik etti ne gördü sarığı mahkemeye çıkartmışlar Sarı. Oh. mahkeme mahkeme mahkeme dediler ki sarık beraat etti i̇nşallah, inşallah. ne anladınız Allah'ın dini ve Rasulünün sünneti kurtulacak inşallah. inşallah. Bak bu müjde şimdi. Böyle bir şey şimdi kırk sene düşünsen uyduramazsın. Kuramazsın ya. Yani. Bak bu evlâ gösteriyor. Sarıkla rahat Sünnetler inşallah yeniden canlanacak. İnşallah. Kimse onu öldürmeye gücü yetmeyecek. Ha? İşte bunlar müjdeciler. Bunun gibi daha ne rüyalar? Ben size ara sıra anlatırım rüyalardan. Çünkü nedir? Kur'an'a uyan, sünnete uyan rüyalar mübeşşirattan müjde müjdeliyor. Elhamdülillah. Neler? Görünüyor. İlerisi görün. Tabi hemen anında çıkmayabilir. Bazısı erken çıkar, bazısı geç çıkar. Değil mi? Evet. Dünyada da müjde var onlara, ahirette de müjde var onlara. Ölürken melekler gelecek. Onlara diyecekler, esta'idhu billah. İnnellezîne gâliû rabbûnallâhu fümme esta'ânûn. O kimseler ki bizim Rabbimiz ancak Allah'tır dediler. Sonra da o Allah'ın dini üzere hareket ettiler. Hiç dinden taviz vermediler. Helalları kabul ettiler. Haramları kabul ettiler. Emirleri tuttular. Yasaklardan kaçtılar. Faizden uzak durdular. Yalandan, gıybetten uzak durdular. Rişvetten İçkiden, kumardan, zinadan eteklerini temizlediler. Onlar ölürken melekler onların üzerine iner. Melekler onlara der ki: "Sakın korkmayın, üzülmeyin. La takhafû ve Korkmayın, mahzunda olmayın. Müjdelenin size vaat edilen cennet önünüzdedir. Öldüğünüz gibi oraya gireceksiniz Allah'a. Allah bize de bu müjdeyi ölürken duymayı nasip eylesin. Bazıları ayılıyor komadan daha ölmemiş haber de veriyor yani. Bunları da duyduk. Tam ölümüne yakın. Bizim bir kardeşimiz vardı Mahmut isminde Hacı Alaedir babamızdan kalma Mehmet abimiz var idi. Efendi Hazretlerimizin sohbetlerinde kapıyı beklerdi. Hani Yavuz Selim'de iri yarı bir Mehmet amca vardı eskiden. Onun oğlu daha benden genç. Benden epey yaş aşağı. hafızı Kelam idi. Kanser oldu işte. Yakında vefat etmiş. Şimdi haber aldım ki üç gün dediler komaya girdi ne yedi ne içti ne konuştu ne görüştü kendinde değil tam ölümüne yakın ayıldı oturdu yedi içti konuşuyor Allah Allah dediler sen herhalde biraz gittin geldin bir haber ver bakalım dedi ki annemi gördüm dedi cennette dedi bak görüyor musun cennete giriyor annesini görüyor hepsini görüyor peşinden hemen vefat etti o da ha. bazılarına bu haberler bize duyurulması için veriliyor ve onlar ayıltılarak bu haber bize yayılıyor böyle müjdeler çok ölümüne yakın böyle müjdelerle alanlar oldu katdimuni katdimuni öl, ölmemiş çabuk götürün beni çabuk götürün beni söylüyor komada yani cenneti gösterdiler ona çabuk gitmek istiyor kaddimuni kaddimuni. kimse anlamıyor bir şey ne diyor bu ya Hacı Zeki ağabeyimiz var idi. Ankara'da. Koma'ya giriyor, ayılıyor, giriyor, ayılıyor. Efendi Hazretleri gitti ziyanetine, ayılmış. Dedi ki Efendi Hazretleri dedi. Birden kendimi kaybediyorum komada. Bir de cennete girdim. Cennette baktım ki İhsan Efendi hocamız rahmetli. Hacı Bilal Efendi rahmetli. Bütün eski ihvanlar, kardeşlerim Hat-ı Şerif yapıyorlar, oturmuşlar. Cemaatler, çoğunu tanımıyorum diyor tabii ihvanın. İşte birkaç tanıdıklarım çıktı falan. Melekler beni çektiler sorguya. Dediler bana ki sen ne getirdin buraya bakalım. Ben dedim ki işte beş vakit namaz kıldım, oruç tuttum, hacca gittim, sekâter. Onları da mı yapmayacaktın dediler. Canım onlar zaten farz ediyor, Onları ne anlatıyorsun burada şimdi falan. Allah Allah dedim ki ben sermaye bitti ya. Zaten onları yaptığımı söyledim. Onda da dediler git. Başka bir şey çıkart meydana. E ne çıkartacak? düşündüm düşündüm birden Allah aklıma getirdi dedim ki ben dedim hocaları vaza taşırdım arabası vardı hakikaten 3 beş tane hocayı alır çünkü hocaların arabası yok ya o arabasını alır cami cami şimdi birini bir camiye birini bir camiye bırakır hepsini dönüşte de toplar hepsini şimdi vaaz bitince yani emri bil maruf Allah'ın dinini anlatmak için geziyor arabasıyla yani tabi benzin parasını koymak malı da var o işte canında da çıkıyor kendisi şoförlük ediyor malından canından fazla çıktı Dediler. onu söylesene dediler biz de senden bu cevabı bekliyorduk ancak bugün buradan kurtarabilirsin dediler gördün mü şimdi hangisini anlatayım size haberler bu sizin haberlerde havadislerde de yalan olanlar dönüyor ben onları bilmiyorum haberler bu bu haberlere bakın siz ahirete hazırlanın kaç kişiye vaaz ettiniz kaç kişi Allah cin gittiniz dini anlattınız kaç kişiyi bu yola davet ettiniz bu gelecek sizinle. başka bir şey yok bundan evvel Hacı İsa abimiz var idi yine o da bu geçen cuma vefat etti Hacı da bizimle beraber idi bir şey yok Hızır Efendi ile beraberdi rahmetli bak şimdi hep gidiyorlar o da beni 20 seneden evvel bak 20 seneden fazladır hiç kimsemiz yokken ilk ben vaaza başladım 11 yaşımda 12 yaşımda Fatih Çarşamba'dan alıp taksi tutar beni de alır yanına Kasımbaşı'ya gideriz zindan arkasına vaaza götürür beni o zamandan beri vaaza götürüyordu beni kimse yokken araba yokken şimdi vefat ettiler inşallah bu amelleriyle ahirette yüzleri ak olacağım Ruhları için bir şehadet okuyalım Eşhedü en ilahe illallah. Allah Teala Hazretleri bu şahadetlerle kabirlerini nur eylesin. Amin. Makamlarını cennet eylesin, derecelerini ali eylesin. Amin. <gülüyor> Hırşi Efendi var idi. Senelerce çok sene evvel vefat etti de 10 seneyi belki geçti. Bu fakire çok emek etti. Her gece teheccüd namazına kalkar bir gece kaçırmamış 40 sene 50 sene bir gece teheccüd kaçırdığı yok hiç efendim teheccüd namazından öyle bir ağlar öyle bir dua eder sabahlara kadar beyin kanamasından gidecek zannedersin suratı olur mosmor ağlamakta ve o ağlaya ağlaya bana dua ederdi mesela e şimdi bu hak ödenir mi kim yapabilir bana ve vaat etti vefatında da vasiyet etmiş beni o mezara indirsin çok da şişman adam tabi ben baş edemiyorum 4-5 kişi indik ölmeden evvel de haber verdi Sapa sağlam geldi bütün kursları talebeleri gezdi ben yakında öleceğim hepimiz mezarıma geleceksiniz hiçbir şey yok ya trolle ne diyor? iki gün geçmedi miydi tesbih elinde zikrederken ya. vefat ettikten sonra ben yattım İsmailer camisinde Efendi Hazretleri'nin eski odasında yatıyordum bir gün. Bir de bunu rüyamda görüyorum mezarına gittim. Vaktim ki mezarın üstünde oturmuş. Ne haldesiniz dedim ona. Öyle bir makamdayız ki dedi sahabe-i kiram bile kıskanıyor bize. Ben o zaman bir rüyayı uyandım ayıldım yahu dedim bu nasıl bir rüyaydı acaba sahabe-i kiram çok üstün makamdadır sahabe-i kiramı kıskanacağı hal olur mu ha, ne zaman bu hadisi gördüm Allah'ın öyle kulları var ki diyor peygamberler de kıskanacak şehitler de imrenecek ha peygamberler sahabeden de üstün bu demek değil ki adam peygamberden üstün olmuş haşa bu demek değil ki sahabeyi geçmiş haşa ama mesele nedir Mesele Mevla onlara öyle bir nur ver, bir feyiz, bir makam, bir mevki veriyor ki Nebiler, şehitler, sahabeler bile kim bu Allah'ın dostları diye onları seviyor yani. Beğeniyor demek. Allah'a yakınlıklarından. Nereden kazandı Hust bu makamı? Bu hadiste ne diyor? Allah için, Kur'an için birbirini sevenler. Ben onun kadar Allah için birbirini seven insan görmedim. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisini okuya okuya öldü yani. Hayatında her dakika bunu okur. Kişi sevdiğiyle beraber, kişi sevdiğiyle beraber. Oğluna bakmaz, efendim oğlunu tutmaz. Diyelim ki beni tutar. Niçin? Ben Allah için onunla kardeş olmuşum. Oğlu namazsız, abdestsiz diyelim onu tutmaz. İslam bunu söylüyor. Babanız olsa, kardeşiniz olsa... Eğer küfrü imana tercih ediyorsa, Allah'ın yolundan uzak duruyorsa onları dost etmeyin. Hakiki dostlarımız işte bu cemaatte. Ben sizi Allah için seviyorum, siz Allah için. İşte yarın ahirette bu makamlar, bu dereceler hepinize nasip olacak inşallah. Ama cemaat'i bırakmayın. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Celle Şanuhu Celle Celaluhu sebeplerini yaratacak inşallah. Ne dedim? Korkmayın, mahzun da olmayın İnşallahurrahman Sıkıntı yavaş yavaş açılacak Birden açılmaz ama Yavaş yavaş açılmaya doğru gider Açılmaya doğru gider Birkaç sene içinde düze çıkar inşallah üslümanlarda Dinini yaşamakta hürriyet kesbeder Kazanır inşallah Bazı olaylarla karşılaşıyorsunuz tabii Üzülüyorsunuz, ben de üzülüyorum ama Üzülmeme geldi değil fakat Hakşerleri Hayr eyler Zannetme ki gayr eyler. Arifanı hanı Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahı güzel etmiş. Görelim Mevla netmiş. Ne Netmişse güzel etmiş. Şer görüyorsun. Başka belki siz bir şey istemezsiniz niye böyle oldu dersiniz ve Allahu fi hayran kesire. Halbuki Allah onda büyük hayır yaratmıştır. Yani altında ne yatar? aslan yatar. Bu millet belki böyle uyanır inşallah. Başka türlü uyanacakları da yok. Allah Teala bakalım ne yapacak. Onun için Mevla aleyhittekaddis hazretleri aysen tekrar Siz bir şey istemiyorsunuz. Belki o size hayırdır. Aysen bu siz bir şeyin olmasını seviyorsunuz böyle şerrul lekum. Halbuki o sizin hakkınızda şer ve zarar olur. Vallahu yalemu Allah bilir neyin ne olduğunu. Siz bilmezsiniz. Öylece bilene havale edin ne havale edin. Ey Allah'ım sen hayırlısını nasip eyle deyin. Her şeyde hayırlısını isteyin. Kendi kafanızın tutturduğunu istemeyin. Allah yolunda birleşelim. Allah için toplaçalım. Allah için sevinçelim. Kur'an yolunda onun bir ayetini dinlemek için değil İzmit'in içinden buraya gelmek, köyünden buraya gelmek. Bir adam kalksa en uzağından Çin'den gelse buraya, kutuplardan gelse buraya, niçin? Bir ayet okunan mecliste oturayım diye. Vallahi azdır billahi kardadır, faydalıdır. Asla zararı yok. Onun için siz çok daha yakın yerlerden geri kalmayın, gevşeklik etmeyin inşallah. Rabbimizin yolunda bir araya gelelim. din neden ibarettir? Fıkıhtan ibarettir. Üstadımız i̇şte Hacı Ali Hadar Efendi, babamız ne buyurdu? Din fıkıhtan ibarettir evladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Men yuridillahu bihi hayran yufakkıh hufiddin. Allah kimin hakkında bir iyilik dilemişse Allah hangi bir kuluna dünya ve ahiret ona dinde fıkıh ilmi nasip eder. Eğer gibi adam dindeki fıkıhtan efendim haber yok. Namazın şartlarını bilmez. Abdestin şartlarını bilmez. Zekatın şartlarını bilmez. Orucun şartlarını bilmez. He? Bu adamın dinden, dünyadan, ahiretten nasibi yok. Şimdi şu kitapta yazılı olanların çoğundan sizin çok azınızın haberi yok. Var mı? Ne dedim. Çoğundan sizin çoğunuzun haberi yok. Kadın hakkında, erkek hakkında. Abdesi bozan şeyler, abdesi bozmayan şeyler. Mesela burada şimdi anlatıyor. He? Mesela ne diyor? Mesela şurada bir tanesini söylüyorum sana. Beşinci numarayı almış. Diyor ki ağzı doldurmayan kusmuk diyor bu geldi ağzına ağzını doldurmadı yarım kaldı böyle veya çeyrek Adet bozulur mu? bozulmaz doldurursa ağzını? bozulur Bak mesela anam bunu bilmiyor daha neler neler nice şeyler efendim bunların hepsi size lazım mı değil mi? He? yaşadığınız hayat boyunca bunla lahmel etmeniz lazım mı değil mi? Sicca kabre indiğiniz gibi ne sorulacak? Namaz. Mahşerde ne sorulacak? Abdest, gusül. E bunu şartlarını bilmeden ben anamdan, babamdan böyle gördüm. Senin öyle görmenle bu din sabit olur mu? min <gülüyor> alf Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Fıkıh bilen bir kimse Fıkıhsız, sabaha kadar namaz kılan, ibadet yapan bin tane cahil sofudan şeytana daha zor gelir diyor. ne anladınız? şimdi adam cahil ama sabaha kadar namaz kılıyor sofi fakat cahil fıkıh bilmiyor bin tane böyle sofi var bir yanda da ne var? bir tane fıkıh bilen alim var şimdi şeytan hangisiyle daha zorlanır? O bin tane cahili, cahilin sofusu şeytanın maskarası derler zaten. O bin tane cahili ne var, Aldatır da o bir tane alimi deviremez. Buraya dikkat edelim. Ne yapmış işte herif? Efendim şuradan aşağı bir şey sarkıyor. Sofinin birinde. ulan dediler ki ne sarkıyor oradan falan? Yav dedi sorma dedi bir fare öldürmüştüm dedi. Çok acıdım dedi nasıl hayvanı öldürdüğüme dedi. Takmış onu sarı içine kuyruğu buradan çık. Ne kadar zamandır onu kafasına gezdiriyorsun? Lan senin namazın olmadı bu kadar zamandır. Riyadet bunlar namaz olur mu? He cahil. Var mı şey daha haber? Yok. Millet acayip bir cahillik içinde ya. Adam imama uymuş seferi. İmam efendim 2'den kalktı üçe Bu selam verdi sahne son Ya ne oluyor diyorlar ona? dediler ki sen niye erken selen? ben seferiyim dedi ulan seferisin ama imama uydun mu kaça çıkar dörde çıkar cahil adam bak sen ne hal değilsin geçen gün birisi anlatıyor babası demiş çocuğu hadi kalk sabah namazına gidiyoruz o da çünüpmüş diyememiş babası da ki ben yıkanacağım utanmış gelmiş camiye gelmiş şimdi yanındaki birisi de soruyor ki ben diyor çünüpüm ama diyor şimdi namaz da kılmaz nasıl kılacağım diyor nasıl kılmayacağım ulan çünüp namaz kılınır mı öbürü de ne diyor biliyor musun Böyle diyor tanyatta otururken diyor ayaklan diyor birbirinin üstüne koyarsan namazın olmaz öyle kılarsın. Tövbe ya Rabbi böyle cahillik ya. Nereye gidiyor? E sen bu kitabı okumazsan fıkıh kitaplarını okumazsan senin halin ne olacak? Ama dikkatinizi çekerim. Nasıl okuyun biliyor musun? Başını sonunu okuyun. Ortadan açıp okumayın. Ciddiyetle okuyun. Bak bu kitabı şimdi birisi aldı geçen gece. Bizim bir Hacı baba. Açtı şimdi. Orada cemaat da var. Yahu dedi bak burada ne diyor. Ne oldu dedi. Yahu dedi pastırma yene dedi kefaret gerekir diyor dedi. Dedim Hacı baba. Şimdi millet de dedik ulan birisi dedi ki ben de bugün bir davete gitmiştim dedi. Pastırmalı börek getirdiler. Vay anasını ben ne kefaret mi gerekti şudur. Öbürü tutuştu bir. lan durun. Ne var? Dedim bak bu kitabın başı var sonu var sen ortadan okudun bir şey ama attın ortaya bir şey milleti karıştırdın kafasını evvel dedim kitabı bana ver aldım kitabı bir baktım oruç bahşi yazıyor üstte hemen çaktım işi Oruç bahsi. Demek oruçluyken pastırma yenek kefaret gerekiyor. Onu tabii o tabi doğru. Ama bazı şeyler var ki onu yesen de oruç açsan kefaret gerekmeyen şeyler var. Kefaret gereken şeyler var yani değişik şeyler. İşte efendim, onları yazmış oraya. Ama pastırma gibi şeyleri yani zevk veren, lezzet veren yemek türünde tabi o zaman 61 gün kefaret gerekiyor. O meseleyi anlatıyor. Kalktı oradan durup dururken pastırma yene kefaret gerekiyor ama başı var. Aynı ne gibi Eşek da abdest bozuldu meselesi gibi. Herif namaza durmuş, namaz, oradan eşek alırdı, bu da gelmiş onu dürtüyor. Namazdaki adama dedi, namazın bozuldu boşuna kılma diyor, selam versene. Adam da bozmadı neyse. Selam verdiğiniz üzerine ne diyorsun ya? Ne diyorum dedi. Ya eşek andırıyorsun. O da sen hala namaz kılıyorsun. Çeci eşek andırmaktan bana ne kardeşim? Eşek bağırınca abdest bozulur dedi. Ben öyle bir şey duymadım dedi. Ya ben hocadan duydum dedim. Hangi hocadan duydun dedi? E eşeğin bağırmasından bana ne? benden bir şey çıkmadı ki. Benden bir şey çıkmadan abdesti bozulur mu benim? Eşek orada bağırıyor. Benden ne çıktı? Öyle ya abdest neyle bozulur ya? Hadi gittiler hocaya. Hocayı tuttular soruya. E hoca ben de senden ben böyle duydum hoca başladı gülme. Dedi sen dedi o arada uyuyor muydun dedi. Ya dedi uyuyordum uyandım dedi bir ara dedi uyandığım gibi dedin ki sen dedi bunu kürsüden söyledin. Eşek bağırdı abdest bozuldu. Anladım ama dedi o kime? adam efendim çölde yola giderken eşeğin üstüne koydu suyu ondan sonra efendim çölde istirahat ederken eşek tuttu yolu kayboldu gitti herif uyandı eşek yok eşek yok ne demek su yok e su olmayan yerde namaz vakti girdi çıkacak eşeği aradı aradı bulamadı ne yapacak teyemmüm alacak namazı mı kaçıracak teyemmümle kılacak tam teyemmüm aldı namaza durdu namazın içindeki eşek bağırdı eşek bağırdı abdest bozuldu halbuki eşek bağırdığından bozulmadı su geldi teyemmüm bozuldu herif teyemmümlüydü daha ne yapması lazım namazı bozup eşeğin üstündeki sudan abdest alması lazım kılması lazım su var iken şimdi teyemmüm geçer mi ne demek istiyorum? Fıkıh bilmezseniz maskara olursunuz, şeytana maskara olursunuz, rezil olursunuz, Allah'ın huzurunda mahcup olursunuz. Ben kıldım oldu demekle olmaz. Bu namazın şartları var, bu abdestin şartları var, kusunun şartları var, taharetin şartları var. Bunlar ilmihal meseleleridir. Namaz, oruç, gel Bak size bir müjde daha vereyim. Yatmadan evvel... Bir fıkıh meselesi okuyup da yatan o gece sabaha kadar ibadette sevabı yazılır. Adam sabaha kadar uyuyor ama sabaha kadar ibadet ediyor. Niçin? Yatmadan fıkıh okudu. Ama sen ne yapıyorsun? Yatmadan film seyrediyorsun. Aman haberleri de dinlemeden uyumayayım diyorsun. Ondan sonra yan gel yattın açça. Ne fıkıh var, ne tefsir var, ne hadis var, ne bir şey var. E sana sevap yazılır mı sabaha kadar? Gafletten başka bir şey değil. Uyku tepeden tırnağa gaflettir. Ama zikir üzere uyuyan, fıkıh üzere uyuyan sabaha kadar ibadetledir. Niçin diyor ki? Nevmul âlim ibadetün ve nefesü tesbihun alimin uykusu ibadettir nefesleri tesbihtir duymadınız mı siz bunu niçin alimin uykusu ibadete oluyor ya, uyumanın niyetini biliyor da onun için her şeyin bir niyeti var niçin uyuyor İbadette kuvvet için ama sen efendim uyuyorsun zevk için biz zevk için iş yapmakla emrolunmadık. Her yaptığımız işi Allah'ın emri ve Allah'ın dinini yaşamak için. Uyumasak efendim ibadet yapabilir miyiz? Uykumuzu almasak, yemeğimizi almasak namaz kılabilir miyiz? Hasta oluruz düşeriz. Demek ki Allah'ın mübah ettiği efendim uyku, istirahat, yemek, içmek hepsi efendim bizim için. Ama niyet ne? Allah'ın dinini yaşayabilmek için olursa kazanırız. Allah Teala dinini yaşamak yolunda cümlemize ölümü ulaştırsın. Fazlu keremiyle fıkıhsız, evendim ilimsiz, şuursuz, itikatsız yaşayıp ölmekten bizi muhafaza eylesin.